Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Namazın fıkıh ahkâmı üzerinde Konuşmadan önce Namaz nasıl Nasıl kılınır Konusunu ele almadan önce Namazı namaz yapan Asıl Namaz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 Amel-i salihtir yani. Nasıl Allahu Teala kullarına amel-i salih yapın, amel-i salih yapanlar kazanacaklar, kurtulacaklar, e, illa men tâbe ve âmene ve amile salhan salih iş yapanlar buyuruyorsa e, namaz emri gibi bir emir olarak da e, namazı huşu içerisinde kılmak diye bir hedef belirlemek lazım.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 e, sebep gösteriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle hadis-i şerif yani 40 yıl 60 yıl namaz kılıp namazsız kalmak diye bir tehlikeden e, söz ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konudaki e, hadis-i şerifleri de dikkate alarak namazın her ne kadar 13. farzı gibi görmüyorsak ya da 13. E, farzıdır demiyorsak da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 normalin üstünde önemsediğin zaman o namazdan yemeye başlar. Misal Elhamdülillahi Rabbil alamin okunması gereken standarttır. Bunu Latinceden yeni çözüyormuş gibi Elhamdülillahi Rabbil alamin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 Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ale